Ayın Karanlık Yüzü Sana Ayın Karanlık Yüzünden Sesleniyorum Sen Biliyor Musun Ayın Karanlık Yüzünü Nereden Bileceksin Gördün Mü Hiç Ayın Karanlık Yüzünü Kalbimin Köşesindedir Orada Bencilliğimin Ağacı Vardır Meyveleri Acımsı Tekşi ve zehirlidir Yapraklarının rengi yoktur Kökleri Dal budak salmıştır Dalları ise Çok mu çok gariptir Nereye uzanacağı belli değildir Görünen yüzüm Ayın görünen yüzüdür Karanlık yüzümün arkasıdır Sen Hep onu görürsün Anlamlar vererek Seyredersin sen benim görünen yüzüme bakarsın. Bense sana karanlık yüzümden bakarım. Seninle karanlık yüzümle konuşurum. Beni anlayabiliyor musun? Anlamak için karanlık yüzümü görmelisin. Benim karanlık yüzümü hesap etmelisin. Karanlık yüzümü ah bir bilsen. Dayanılmazdır, tartışılmazdır. Kaynağında nefret kin, hınç vardır. Oradaki putlarımsa sayısızdır. Bencilliğimin her açılımı putlaşmıştır. Her yere, her şekilde dikilir. Özü, bencilliğim, dışı, şekildir. Anlayabiliyor musun? Gücümle iktidar olurum. Kurallarımla tepende dururum. Şimdi, sen beni bu halimde kendine kabul ediyor musun? Bana duyacağın Sevginle, saygınla kalbindeki ağacı yok edebilir misin? Karanlık yüzümü ışığınla aydınlatabilir misin? Doğrusu ben olsam yapamam, dayanılmazlığına dayanamam, tartışılmazlığınla yarışamam. Ama eğer sen yapabilirsen seni asla kalbimden silemem.